Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm Modern Sabahlar devam ediyor Sevgili Salahseverler Fahir Öğünç olsun, Oktay Demirci olsun Bunlar hep değerli insanlar ve hepsi stüdyomuzdalar Hoşgeldiniz Fahir Bey Çok teşekkürler sen de çok değerli bir insansın değil mi? Kendine tamam. haksızlık etmene kıyaman Birbirimizin kıymetini bilelim Hiç ayrılmayalım Hep el ele yarına yönelik bir yürüyüş içinde olalım ne yarına, yarına yönelik, yönelik yürüyüşler. Bana hoş geldiniz diyen dillerinizi yeriz oktay yerler. Yiyirim ben size Günaydın sevgili dinleyiciler. Keyifler günaydın e, sevgili Ge günaydın gözlüklü Fahir. Evet, ee, teşekkür e, ediyorum. E, gözlük bana yakışıyor. E, bunu biliyorum. Gözlükler e, büyük mü Fahir ona göre bir esprim var çünkü. <gülüyor> abi e, gözlükler büyükçe ne oldu da? Niye büyük gözlük taktın bugün? Çünkü senin küçük gözlüğün de var. Gütçük gözlük diye yani, geçer. Niye taktın bilmiyorum ya. Elim gayri ihtiyari büyük gözlüğe gitti. Sen hep Neden olabilir ya değil Dünkü e, ne bu odadaki durumumuz yüzünden gözlük ihtiyacımız kafamıza dank Sevgili dinleyiciler Cuma günü Interstellar bant yayınımızda e, odadan çıkış hikayemizin kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Orada gerçekleştirdik kayıtımızın bir bölümünü ve orada işte şifreleri tuzakları çözmeye çalışırken de Pek çok şeyi gözlerimiz görmediği evet, için yapamadık. yapamadık. Vallahi billahi ya. Şifre çözemedik ya. Ama ne eğlendik çocuklar. Vallahi eğlendik. Vallahi çok eğlendik. Hakkıdan 40... çok eğlenceliymiş ya. Hiç böyle bir süredir... Biz bunu her hafta yapalım olur mu çocuklar? Her hafta bir kere. Çünkü artık birkaç defa yaptıktan sonra bazı şeyleri öğreniriz. Ben bazı Eyle. şeyler hala anlamadım. <gülüyor> onu zaten ben çıkışta anladım Ege. Ha onu öyle mi yaptık? Ondan yani ya Çıktığın zaman hiç sorgulamayacaksın. <gülüyor> Vallahi. Yürü tıkır tıkır kenardan yürüyeceksin. Bir şekilde çıkışına bakacaksın gerisine karışmayacaksın. Bu arada dinleyicilerimize de tavsiye ederiz hakikaten. Zaten bunun meraklısı çok da ben evet. birkaç kişiye anlattım. Herkes Aa, biz de şuna gitmiştik falan diyorlar. Hadi canım. Hı hı var var bayağı bir yerde bayanlısın. var biz de gençler hakikaten. arasında popülermiş öyle diyeyim Oktay o yüzden biz bilmiyoruz yani gözleri görenler arasında yani. tık, tık tık tık çözüyormuş ya şifre çözeceksen önce gözün görecek arkadaş gözün görmeyince vallahi yani, tüm türlü Bizans oyununu maalesef çözemiyorsun uzun uzun cuma günü konuşacağız zaten bunu gibi görünüyor ama e, cumaya kadar olur da ne bu oda.com'u ziyaret edip de aman biz de gidelim diyen olursa lütfen beraber gideceğiniz arkadaşlarınızı gözleri görenler arasında evet. seçin. Veya e, gözlük kullanan arkadaşlarınız yanlarında Gözlüğünü gözlüklerini alsın. alsınlar. Uzak gözlü olur, yakın gözlü olur. Bahsettiğimiz şeyler de çok e, küçük yazılar şey falan değil. değil. Normal ne derler ona? Yani şifreli kilitlerin şifreli kilitleri, şifreli üstündeki, üstündeki, üstündeki rakamları okuyamama. Olur. Evet yani o rakamları okuyabiliyorsanız ee, rahatlıkla Rahatlıkla Ama okuyamıyorsanız Neydi bu? Işığı getir ışığı Gözümde seçmiyor ki Böyle oyun mu oynanır arkadaşlar? Gözümde seçmiyor diye oyun mu oynanır ya? Oslo Belediyesi'nin icraatlarına Oslo bakalım mı? Oslo Belediyesi Yoksa yumurta ve tereyağı ile ilgili e, bir tartışmanın sonuna bakalım Yoksa BB King'in cenazesi neden kapladı olun bakalım Aman dur BB King'in cenazesine ay Oktay bir kombo yaptın kadın, ha Bilmiyorum Şimdi... abi. Gündem yoğun. Avrupa, Avrupa Belediyeciliği temel gıdalar ve sanat. Yani hangi birini seçeceğim ben ya? E gözlükler de büyük sevgili dinleyiciler. Evet bunu söylemeyi bekleyen Oktay Demirci nihayet patlattı. Ver Oslo Belediyesi'ni kurban olurum sana. Oslo Belediyesi ile İskoç sanatçı Katie Peterson bir ortak çalışma yaptı. Pardon bu Katie Peterson ne sanatçısı? İskoç genel sanatçı. Genel sanatçı. Gaydacı mı falan mı? Genel sanatçı. Gaydacı Gaydacı Gaydada hafif çalarım demişim. Ama öyle arkadaşlar yani arasında. Anladım. Yani çünkü çok yönlü bir sanatçı. 2114 yılında e, Oslo'da açılacak. 2114 <gülüyor> mu? Şimdiden mi almış parasını? Geleceğin Kütüphanesi'nin ilk kitabını... Kütüphane mi? Gelküp. E, Geleceğin Kütüphanesi'nin evet. e, hazırlıkları başladı. Aman ne güzel. Ee, 2014'te Kütüphane mi olacakmış? Evet. E, Katie Peterson'un projesi bu tabii ki belediye ile beraber yapıldı. Ortaklaşa yürüttükleri. E, evet. Kütüphanenin ilk kitabı yazıldı. Evet. E, sırf sıfır kitaplardan mı oluşacak? Kütüphanenin ilk kitabı niye klasikleri koymadılar orada? İşte evet, bütün Rus klasikleri falanlar filanlar. İşte onlar olacak da. Savaşta ve kitap, barışta. İlk kitap şu anda ne olduğu bilinmiyor. Yazarı belli. Margarita şey Margalet hanım. Evet Gazap üzümleri var mı? Gazap üzümleri Mesela gazap üzümleri... olmuş 2114 mi dedin? 2114 Mesela açacak. geldi çocuk İyi günler hocam gazap üzümleri var mı? Vardı abi daha yaramaz 1-2 haftası var gazap üzümünü Diyen <gülüyor> bir, manav öyle der mesela Bir kütüphaneci var bir kütüphane de bir, e, bir tane orijinali var bir tane de özeti var Siz nereye götüreceksiniz diye sorar bu arada gaza püzümünü Arkadaş şu anda almaya kalksanız 16-17 lira kilosu bekleyin Hiç Bekleyin tamam fiyatlar açıklandı Gazap üzümünü Vallahi zor yiyeceğiz Erik de ine ine 12'ye indi valla Ege baya yak... Çok çılgın şekilde takip ediyorsun bakıyorum Erik borsası bende Vallahi. Ama yani. çok güzel ince kıl biberim var kahvaltılık isterseniz onu sana 5 liradan verebilirim. O da yüksek ya da o da, da 27 fiyat. Evet kıl biberde de maalesef ya zaten bir bibere kıl biber denir mi ya? Gıcık biber. Hakikaten Giz ya biber. kıl biber ne ya? Özür evet, dileriz Oktay pardon. ya. Kütüphaneye bakalım mı yoksa... Yok, ...manabı kabzamanla dünyasına mı devam edelim? Hep ilgimizi çekiyor kütüp, ya. Kütüp kütüp kütüp kütüp. Kütüp mü? Evet. 2114 yılında e, açılacak bu kütüphanenin ilk kitabı... ...Margaret Atwood tarafından yazılmış ama... ...kitabın adı ve e, ne olduğu konusu henüz belli değil. Biz okuyamayacak mıyız 2114'e kadar? Açıklanmayacak evet. Hayır açıklanmayacak Adam gibi bir kitap olsa şimdiden piyasaya çıkarmaz mı onu yazar ha, Hiç vallahi 100 sene bekleyecek de bizim torunların torunları bir şey olsun diye Kitap, orada. kitap taş gibi demişler Kitap taş gibi. 3 kişi biliyormuş bu kitabı şu anda okumuş ve ismini biliyormuş bir, ama e, 2114 yılına kadar ne yapacak? Önce o kütüphanenin çevresi yeşillendirilecek ağaçlar dikilecek he? Ve o ağaçlardan elde edilecek kağıtla basılacak bu kitap Abo. 2114'te hala kağıda kitap mı basıyorlar? Ama o zaman şey olacak. otantik bir şey gibi e, düşün. O zaman koca de olmaz ki o mesela şey gibi olur. Evin kütüphanesi gibi azıcık. Böyle çarşıda turistik eşya gibi bir şey. Yani hala ağaç keseceğiz. 2114'e geldik ağaç keseceğiz. Kayıt yapacağız. Düzgüne basacağız. Kitap mesela basacağız. Bu, bu kitap şu ağaçtan yapıldı efendim diyerek orada hangi ağaçtan olduğu belli olacakmış. Ha bu canlı alabalık gibi mesela orada kendini seçiyorsun ya. Evet, şunu bir diye. Hı. Sen mesela kitap istiyorsun. Gazap üzümleri var mı hocam? Bir saniye hocam. Kayından ama olsun. Kayından olsun. Çok güzel bende şapelli var. Chapelli'yi vereyim hocam. Chapelli'yi orada anında chapelli kesiyorlar. Mi? Şey mi? Norve Norveççesiymiş şapelli <gülüyor> onun fayır. <fail. gülüyor> şapelli alıyorsun orada zıt kesiyorlar. Fışt. Orada hemen kağıda gönderiyorlar, Orada diyor, sapeli, Lak diye basıyorlar yıllık diye bırakır kendini. Aynen öyle veriyorlar eline sıcacık. Kalıcı Kısaca. olsun hiç bu kitap böyle şey olsun. Onu mesela cevizden meşeden yaptın. Sert ağaçtan. Mesela o... gül gül. Gül de öyle o değil de mi? İlla tamamını kesmene gerek yok. Birazını arkadaşlar. keseceğim. İlk, İlk yüz sayfasına kesiyorsun? kadar kes oradan diyeceksin mesela. İlk yüz sayfası mesela Kesmeyi o aşağıdan. Kesmeyin beni gülerce abi. veriyorum. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern sabahlar... Amanın komşular, yetişin anoslar, modern sabahlarda gündeme bakıyorlar. Sevgili dinleyiciler ne demiştik? İsveç Belediyesi, Norveç Belediyesi, hani tereyağı, hani yumurta demiştik. Buyurun Oktay'a dönüyoruz. Oktay vallahi bir tereyağı yumurta var. Ben de onun üstüne çok güzel bedavadan biraz hallice bir mutluluk vereceğim. Yani bu mutluluk mu bilmiyorum. Kesinleşmiş bir şey de yok ama e, yumurta, tereyağı bunlar hep kolesterol diyen bir fraksiyon var biliyorsunuz bir de bunlara yiyin yiyin diyen yingari diyen ben e, sizin Canan Hoca diyen de var e hayır Canan Hoca diyor sürekli yumurtanızı yiyin diyor e, tereyağınızı yiyin diyor bunlardan diyor bir şey olmaz diyor bakın Canan diyor. Hoca sinirlenen bir grup da var biliyorsun falan. biliyorum merakını evet. bilmez ya, mi? Yalan, yalan, yalan yanlış konuşuyor diye yok o, uzmanlardan yumurtayı tereyağını hiç sevmeyenler değildi. <gülüyor> Yine, yine o konuda uzman olanlar da var. çok ağır kokuyor. Yani, kokuyor Niye böyle mi? diyor bilmiyorum yani öyle değil de. Yani bunu böyle konuşmasın <gülüyor> diye. Ama Amerika Tarım Bakanlığı e, bir araştırma yayınladı. E, yıllardır artık e, yıllardır korkulan yüksek kolesterolü besinler sağlığa tehdit değil mi? Araştırmanın konusu bu. Öyle mi, değil, var, mi? So diye. değil mi diye. Öyle mi değil mi? Ay ne çıktı çok merak ettim şimdi. 45 yıl sonra kaç sene oldu 45 sene 45 sonra benliğim orada yorum bir zararını görmedim. <gülüyor> ee, bu ikisi özellikle Tahminini alayım. He. Vallahi bence hiç zar hiçbir zararı olmadı ortaya. Bana da yiyin diye çıktı galiba. Yumurta, tereyağı, kabuklu deniz ürünleri gibi besinler aklanma ihtimali olan besinler demiş. Tarım 45 Bakanlığı. senedir net cevap veremedi mi hala? Daha daha yani, net bir şey yok ortada. Aklayabiliriz. Bir 45 sene daha bakmamız lazım. Makul miktarlarda yenirse tatlı tatlı çok güzel ya, yenilir. Ya bağıracağım şimdi ya her şey makul miktarlarda yersen normal. Evet. Mesela şeker. Mesela, da böyle kon... makul miktarda yeme. Her gün iki şey ye, buzu da öyle. iki, i̇ki yemek tencere. muzu ye. Amel olursun. Vallahi bir amel olursun ya kabız olursun. Bunun uçlarda gezmenin ne alemi var? Ee, ama şeker konusunda mesela çok net. Tarım Bakanlığı. Amerikan Tarım Bakanlığı tabii ki. Şekere nine demişler. Tehdit tehdit şu an bu dakika itibariyle şeker. Asla demiş. Makul miktarı yok. Şeker zaten Canan Hoca da diyor. Şekerin e, makulü de mi yokmuş? Hayır. En tatlı ha. zehirdir diyor. En tatlı zehirdir. Şekerin makulü de yok demiş. Canan Hoca öyle diyor demiş. Oktay. En, ta en tatlı zehirdir diyor. Canan Hoca ne diyor Fahir? Ee, sana mı demiştim sana mı demiştim en tatlı zehirdir diye. Öyle bir laf var değil mi? Tabii tabii. Çeker için en tatlı zehirdir. Ya 45 sene araştırmaya gerek yok. Zaten orada 45 yılını bilime adamış olan hani Canan Hoca var. zehirle ilaç arasındaki şey dozmuştu. E, tamam. Bize yıllarca bunu öğretilen en tatlı zehir şeker denirse o zaman onu da az miktarda yersen o da ilaç olabilir. Ama yani az miktar değil senin az miktarın ayrı. Zudum zudum zudum zudum Hüseyin, benim. <gülüyor> Müzik de şenlendiriyorsun açıklamalarını <gülüyor> anladığım kadarıyla ama. Daha iyi kalıcı oluyor. Akılda kalıcı oluyor. Hmm, daha aklarıp aklanmadığı belli değil. Daha Bakacağız. Daha tereddüdü olanlar varsa ee, hareket etmesin yumurtaya, tereyağına, kabuklu deniz ürünlerine abanmayın. Şu demiş. anda elinde Halk, şu ekmekle an... yumurtanın başında duran adam senden o canım. işaret bekliyor. Bansın bansın o 10 dakika 15 dakika önce karar vermiş Hazırlığını yapmış elinde ekmeği e, Yumurtaya Bu defaya mahsus be. olmak üzere Bence herkes beklesin bu sonuç açıklanınca Ondan sonra çünkü millet halk e, Galeyanı, galeyanı gelir Valla bir anda yumurtalara Bir yüküm. de yumurta soğuyunca bir şey de benzemez Bir de bol tereyağlı yumurtaya şeker ekmesin Zaten iğrenç olur bir de sağlıksız ne kadar güzel söylediğine geçim Sağlık dediniz madem öyle size sağlık deyince Sağlılığın Buyurun, ee, sağlık, böylesi Sağlıklılık e, deyince akla gelen ilk şey neymiş Mutlulukluk değil mi Mutlulukluk Mu e, m, mu. mu değil mi Oktay Mutluluk, mutluluk mutlulukluk mutlulukluk mu, mu? Mutluluk. Sağlıkla mutluluk arasında bir ilişki mi bulunmuş e, Mutlulukluk mu Mutlulukluk mu Mutluluk, mu? mutluluk. mutluluk. mutluluk. Değil mi? Mutlulukluk mutluluk olması Evet Mutlululuk. E, bir tane sosyal paylaşım sitesi Kullanıcılarına yapmaktan zevk aldıkları Basit şeyleri sordu e, sosyal paylaşım sitesi mi? Evet bir sosyal paylaşım sitesi. Tamam. E, so social. Sos Sos pay sit. Evet, teşekkür ediyorum Megicim. E, nelerden zevk alıyorsunuz? Neler size küçücük? Televizyon seyretmek? Şeyler... öyle değil işte, öyle değil. 45 yıldır televizyonum yoktu ya, ya papa. Aa yok o da var, o da var. Elimizde de o değil. Mesela. E, duş alıyorsunuz Evet Zevk alıyorum Zevk alıyorum musunuz Duş mu aldım Zevk mi aldım Hayır. Anlamadım diye. Duştan sonra Bornozla evde gezmek Zevki Evet Ben çok diye. zevk alıyorum Valla şöyle demişler Tazikli suyla duş almak Efendim yani, Tazik Yala <gülüyor> tazik, tazik, yani tazikli su deyince insan bir şey oluyor ama tazikli, su. şimdi ımlı bulakan bir duşta mı duş almak istersin? Tazik. Tazin böyle gelecek hissedeceksin, taziyi hissetmenin dayanılmaz hafifliği Tabii tabii. Tazik. O insana o tazik. Aşırı tazikte de biraz kısma hissi gelmez mi ha insanlarda? Aşırı onda tazik. sonuçta yeter. beşer bu. Kafayı yakmıyor canım niye sıcaklıktan bahsetmiyorum Sıcaklık tazikten yok. bahsediyorum onun no, işte o tazik şey yapıyor bazen doğru gibi ne oluyor. kadar soğuk olursa olsun tazik vur vurmak demek anladım tazik diyorsunuz bu da bir yere öyle. yazabilir misin yaz oktay tazik, sen yaz <gülüyor> ben t-shirt yaptıracağım neyse bu arkadaşlar tazikli suyla duş almaktan son derece zevk alıyorlar ha sen az önce yumurta ile tereyağı ikileminden bahsettin ben de sana fırından yeni çıkmış ekmenden iyi bir tereyağından bahsedeyim özür dilerim. Haberimiz tazikli suyla duş, duş almak. almaktan mutlu olan insanlar nokta mı? nokta hayır. pardon Nelerden? tazikli suyla duş almaktan hoşlanan insanlar var <gülüyor> var var no. en var, çok no. bu mu çıkmış Ay, en çok çıkanları söylüyorum. Fırından yeni çıkmış etmen üstüne iyi bir tereyağı sürüldüğü zaman iyi hafif kendinden tuzlu banyodan, banyodan sonra he <gülüyor> banyodan tazikli sonra tazikli duşunu aldın o yoksa bağımsız bir olay mı yok yok hepsini birleştir Oktay Git gitti sabah yaptın. girdin tazikli suyla duşunu aldın çıktın ne var üstünde? Bornoz Ve bir Bornos. dilim ekmek sadece Bir girdi mutfağa hmm, Fırından yeni çıkmış ahme. Yanda da Ver bir tereyağı kalıp tereyağı Ne yaptın üstüne sürdün yedin Hem kendi üstüme hem ekmeğin üstüne sürerim Sonra nereye gittin? Hamama Hayır <gülüyor> Salona gittim tabağımı aldım salona gittim Tabağını aldın salona gittin Bu uzun Aç bir... televizyonu işte Hayır, Uzun bir yolculuk mu? kısa bir yol. Yok. Hayır, 8, uzun 10, bir alık. yolculuk. Kimilerine göre uzun bir yolculuk. Uzun bir yolculuktan sonra eve geldin. Nereye uzanmak istiyorsun? Evdeyim zaten. Bornozda nereye çıkacağım ben ya? Ya çık o zaman sen nereye gidiyorsun? Seni bir çık bir Keşke 6 saat uzun bir yolculuğa çık Amasra'ya gidiyorum o zaman tamam, tamam abi uzun Günü değil. birlik bornozunla Amasra'ya gittin döndün tamam. Yol yorgunusun ne yaptın? Hemen mutfağa girdim ekmek yeni fırından çıkmış Onu yemiştin çıkmış. yok ekmek ne e Onu yemedim ki onu sen gördün zevk aldın Sonra Amasra'ya gönderdim beni Ben duş alıp Amasra'ya gittik elimizde ekmekle yolluk olsun diye Sonra döndük Evet. evet. Ben de öyle anladım E tamam ama yedi tamam. canım yolda açıkmadın mı? Bir döndün dedim. Canım her şeyi de söyledim. Yani. veriyorsun da yedimi niye söylemiyorsun? Üzülüyor. ondan sonra lokmanı sayan adam oluyorum ya. Git diye sen ona afiyet olsun muhterem ben sana bir şey demeyeyim tamam, yedim Yedin. Ne oldu? Neye uzandın? Ee... neye uzandın? <gülüyor> Tarihe uzandım. <gülüyor> şey bir <gülüyor> Akdeniz'e bir kısrak başı gibi mi uzandım Tarihin sen... geçmiş yaprakları mı doğruca? gel eve, He, eve gelince neye uzandın? Zile. Boyum küsün küçülmüş <gülüyor> benim Ramaz Bey'e gidince zile basmak için uzandım. Hayır ya böyle bir yorgun hissettin. Geldin girdin içeri ah dedin. Ah. Sofabet mi? Sofabet. Doğru Sofabet cevap. mi uzandım? faiz Sofabet. Sofabet. Sofabet veya sedir. Ee, uzandın. Onun ne var? Sende bıraktığı bir... Minderi var onun altında. Çok güzel. Yok hazver, haz verdim. Orada uyursan yastık izi var. Yastık izi var ama o yastık izi aslında mutluluğun izi. Uyumuş hmm. musun? Uyumuşsuz kalmışsın. Kalipede mısın? uyumak mı zevkli diyorlar? Evet. Dışarıda bir yandan yağmur yağıyor. Sen de evde neye kaldın? Nöbete Yaya kaldım. <gülüyor> nöbete mi kaldım? Hayır. Yaya kaldım. Yaya kaldım. Nöbete kaldım değil. Neye ka kalabilir dışarıda yağmur ya bak şıkır şıkır şimdi. Neye kaldım? Hakarete maruz <gülüyor> mu kaldım? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, ha. hayır. <gülüyor> e, yazdım deseydin düşe yazdım mı diyecektim ama kaldım deyince Neye kaldın? Kala kaldın. Kala kaldım mı? Veya, veya uyuya kaldın, değil mi? Ha, uyuya kaldım. Ya. Bu sana ne verdi? Haz. Haz. Evet, haz. Devam ediyorsun. Bir uyandın, eğimisin tereyağını ekleyip. Sofa miyim? Sofabetten kalktın artık. Bornozluyuz. Bornozuz. Hala. hala üzerimde. Ama Dışarı Dışarıda yağmur çakışacak tamam. Şemsiye var Ama böyle kalktın, için ne olmuş? Ezilmiş, kıyılmış. Kıyılmış, kıyılmış olur mu? Yemek yemiş, bayılmış. Hayır. Ne yaptı seni? Yedim i̇çin, içine sığmamış. İçin içine sığmamış ama neden sığmamış? Hemen yiyip yattıktan sonra hazımsızlık olmuş. Reflon olmuşum. Olmuşum. olmuşum. Supradin içmişim gibi. Yok yok yok. İçine ne basmış? Hararet, Afakan. hararet basmış. <gülüyor> Hararet bastığında ne yaptın? Hararet basınca hemen tazikli suyun altına girdim. Yok. Çok güzel. Yok buzdolabına gittin. Hikaye buz bitiyor Ne var buzdolabında? Ayran su. var. Su doğru bak adam diyor. Buzdolabında Amasra'ya gitmeden önce koyduğum bu şişede su var. Su var. Of, Peki gibi su olmuyor. tazikli mi? Tazikli mi? Ayrıca duru Durusu Duru su dedi. Yani, yani su. İyi su. İyi su. <gülüyor> i̇yi su. Ondan aldın ilk yudu. Seni ne yaptı? Bardağı attı? koydun mu? Yok şişeden direkt ağızdan. Şişeden mi? İlan olur. İlan olmaz canım. <gülüyor> Şey Şef oktay, mı şeffaf mı? şişe ya şeffaf şişe de ilan Baktım olur mu? ilan yok içtim. Tamam. İçtin. O sana ne verdi? Ben bir şey söyleyemem. ne verdi? Haz. Ne verdi? O bana haz. serinlik verdi. Haz, oktay serinlik haz. Haz ne verdiğince hep haz diyeceksin. He. Ondan sonra dedin ki biraz da şu testiden içeyim dedim. Biraz Çünkü buzdolabındaki suyun soğukluğu bana mekanik gelmiş. Ha, müzik açayım dedim. Müzik müzik, açayım. müzik mi? Müzik açayım dedin. Açtım müziği. En sevdiğin şarkı ne? En sevdiğim şarkı Erol Evgin. Erol Evgin. Hangi şarkısı Erol Evgin'in? Sıradaki şarkıyı çok seviyorum. <gülüyor> hani ıssız bir yoldan geçerken çalıyor. Tamam. Açtın radyoyu. <gülüyor> hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar ya insan. Hepsi dinleyeceğiz hani bu sayın. söyler. Çünkü indirler. suyu içmedik. İşte... Biraz önce şarkıyı niye dinliyoruz? Su, suyu içtin canım. İlk yudumunu aldın, o sana ne verdi? Ayrıca Ay, suyu sen yani. Tam. Sen ha. suyu falan içmedin ama sıraya da gitmedin. Ben içmiyorum zaten. Burada konumuz kim, konu mankenimiz kimse o yapıyor. Ben size yaptırtıyorum. Tamam şarkıyı tamam, dinledim. dinledim Ne oldu tüylerin? Erol evgin dinleyince Tüyleri. tüylerim tiken tiken oldu Yani ne aldın? Ürperdim Evet ne aldın? Ne aldım? Evde kalmıştım Ne mi aldım? Üzüm evet, aldım. Bu sana ne verdi? Haz verdi Ders Abi, oldu Haz peki Yani bir şarkıyı duyunca ürpermek Ondan sonra günün sonuna doğru yaklaşıyorsun Ne boş gün geçirdim ya <gülüyor> Niye avasaya gittiğimi anlamadım ben İş, iş seyahat yaptım seyahat. Abi olsun Orada G çok işler Artık Akşam oldu yavaştan. Tamam. Sen de dedin ki şu süt yenimi güzelce bir çıkarayım. Efendim? <gülüyor> Şöyle bir süt yenimi rahatça çıkarayım dedin. Bornozu çıkarmadığım için ben daha önceden onu taktığımı <gülüyor> onu... haberim yokmuş. <gülüyor> yok. Takmışsın diye konuşuyorum onu görünce. Demiş, o sana bir rahatsızlık vermiş. Sen şarkıyı dinlerken öyle bir coşmuşsun. demek ki. Bornozumu çıkarırken... Hemen gittim bu ne ya falan dedim pencereyi açtı fire. Açıldırmayım. Çok sıcak oldu <gülüyor> Vallahi bir daraldım ben ya. Bir de yani burnunuzun üstünde zaten dolaşıyoruz. Ben de pencereye açıp bağırmak istiyorum <gülüyor> sokağa. Yok mu diye. Peki. Çünkü manyak gibi bir <gülüyor> şey oldum. Az, az çok anlaşıldı herhalde. Süt yenini çıkardın. Bu sana ne verdi? Farahlık. <gülüyor> Haz verdi. Oktay Abi. kaçırıyorsun <gülüyor> ya. Ay Allah hiçbirini bilemiyorum ya. Haz verdi. Hemen hazlardan Buzdolabına Haz gittim. Dedin ki artık artık yeter. Bir kitap okuyayım. Yeni aldığım bir kitap var. Hangi kitabı aldın? Sıradaki değil. Ee, Erol Evgin'in Mimarlık Üzerine bir kitabını aldım. Abi, Erol Evgin Mimarlık Üzerine kitabını aldın. 21. Yüzyıl Mimarisi. Y 21. Yüzyıl 20. yüzyıl. 20. Yüzyıl olsun. Tamam. 20. Yüzyıl Mimarisi ve Erol Evgin diye bir kitap. Tamam. Aldın indirdin onu şeyden raftan. Ondan sonra ilk sayfasını açtın. Ön söküldüğüm sayfa. Oğlum Murat'a. Oğlum Murat'a. Bravo. Ondan başlıyor. Oğlum tamam. Murat. Bu sana ne verdi? Bu bana... Bilgi verdi. Keyif. Ya arkadaşlar Bilgi... Kitap ne vardı? Keyif verdi. Güncel bilgi. Haz e, ver, verdi ya. İşte size mükemmel günün özetini geçmeye çalıştım arkadaşlar. Kusura bakmayın böyle canlandırmalarla daha iyi anlıyorsunuz diye. Ben maddeleri birleştirmek suretiyle size bir combo yaptım. Haz peşinde koşanlara haritayı sunduğum sayı çok teşekkür ediyoruz. Bir saatin daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler Modern Sabahlar'da. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Tudis, Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatten hepinizde bir kez daha. Günaydın sevgili dinleyiciler. Gündeme bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar. Bir şey soracağım. Sor canım. Ee, Forbes dergisinden bahsedebiliyor muyuz Forbes. Yoksa ona da haddini bir dendiyse pas geçeceğim bu haberi. Sempatik zenginlerin dergisi Forbes. Forbes. Valla bence e, bahsedebilirsin ya. Forbes mi? Forbes'e bir şey denmedi diye biliyorum ben. Bir ona denmedi bir de National Geographic dergisine <gülüyor> bir şey denmedi. <gülüyor> On dışındakilerde biraz sıkıntılıyız evet. O zaman Forbes dergisinin e, dünyanın en güçlü kadınları listesine şöyle bir bakalım mı? Tamam. Hmm, ee... Dünyanın en güçlü kadınları. Şiir ama dünyanın en güçlü kadınları eskiden olsa ne diyecektin? Hatırla. Vallahi işte bu. Aa, bu. nasıl hatırlamazsın ya? Sonra oy, şeyde oynadı ya. Sparta Atüs'le oynadı. Ha, Zeyla mı? Zeyna. Zeyda da olabilir. Şira da vardı Himen'in şey. Himen'in Himen'in Red var. O Zeyna'nın yanında bir tane eee yancısı vardı. En iyi arkadaşı diyelim. Gabriel. Hı. Gabriel Hı. Miydi, O he? da çok güçlüydü. Onun hakkı yendi. Evet, evet. O hep şeyden kaybetti ya işte Ebat'tan. Ben nehi hiç benim ama baktığımda hiç Vallahi, de güzel bulmuyorum. Herkes hastasıydı değil mi onu? Hükümet gibi kadın ayrıca Spartaküs'te gördüğümüz kadarıyla da gerçekten hoş bir kadın. Spartaküs'te Spartaküs bir daha oynadı ya. doğru. Tamam bir daha oynadı. oynadı. Üstelik ilerlemiş yaşına rağmen. O zaman neye oynadı? Neyi savaşçı mı oynadı yine ben bilemedim. Yok, de. şey, Yoksa bir şeyin hanımıydı. Ha bir şeyin hanımı olarak. Ha, işte o savaş şey ne derler dövüş okulunun sahibinin Ha doğru böyle bir e, orlarını buralarını mı görmüştük Spartaküs'te? Valla o filmde zaten orları buraları gözükmeyen kimse yoktu Ege'cim öyle söyleyeyim. Filmin birinci kuralı. Orlarını, orlarını Orlarınızı buralarınızı göstermekten göstermek... rahatsız olur musunuz? İlk başvuru formunun sorusu. Ne olacak diyorum o. demiş. demiş. Spartaküs'ü bir daha seyredeyim o zaman. Valla bence ben hiç seyredim. seyredim. Bir daha dediğim o zaman dediğin ne zaman yani nasıl karar verdim ve buna? Sen ne zaman? Gidince seyredeyim Hayır yani, yani nasıl başla. karar verdim? Orlarını buralarını gösteriyorlar diye mi? Hayır güzel bir diz dedi ya. <gülüyor> doğru onu da söylemişti doğru. Öyle dedi diye sevdiğimde. <gülüyor> tamam. Ee, listeye giren ve 54. sıradan listeleri zorlayan... Lucy Lawless'dı değil mi o kanunu? Evet Lucy Lawless'dı. Bir numarada o, o zaman. Değil yok. En genç isim 54 numarada kim var? Amerikalı pop yıldızı Aa, kim olabilir? Amer Parantez içinde 25. 25 yıldızlarını bir şey yapalım. A, a, Rihanna, Britney Spears. Rihanna, Britney Spears 30 Britney oldu değil, Spears, değil mi? Kaç ha? oldu ya? 25 yaşında çocuğu umurlu. Ama Rihanna. Barbadoslu sanatçı demediğine göre Rianla olamaz. Rianla olamaz. Ee, o zaman kim olur? Barbadoslu deseydi Rianla ya yapıştıracak. Demedi. Demedi. Barbadoslu demedi. Taylor, var, Swift. Taylor, Taylor Swift. Taylor hmm. Swift. Taylor Swift 54. sıradan girmiş. Ondan sonra en genç isim olduğu için oradan başladık. Ondan sonra en zengin isim 12. sırada. Dünyanın yani zengin olmak. tabii bu listenin tamamı kadın zaten. Ama zengin olmak güçlü olmaya yetmez. yetmez. Nasıl ki anlamak çözmeye bir yetmez. yetmez. Ee, ben <gülüyor> bence direkt çıkalım yani. Gayet güzel bir noktada bırakıyoruz programı. 12. sırada dünyanın en zengin kadını olan o Oprah. Oktar şunu güzel oku. Oprah. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. <gülüyor> Doğru. Ee, 3 milyar dolarmış kişisel serveti. Hay maşallah da hala program yapmıyor değil mi? Kendi kanalını Bıraktı kurdu mı? ama patladı o iş ya. Öyle mi oldu? Hmm. Ama ne olacak o da hobi işte emeklilik döneminde hobim olsun kanalım olsun. Tatlım demiş 3 milyar dolarım var o patlasın bu patlasın. Hmm. bu patlasın, patlasın, patlasın çabalık çal oynasın. Ah. Ülkemizden de bir isim var ee, 70. sırada ee, bu kadın. Güler Sabancı. Olabilir? Bravo Faher doğru. Zaten o listede bir tek Güler Sabancı evet. var benim. Yani Safiye Soymam ve Faik olabilirdi Safiye Faik ama onlar tabii e, ortak olduğu için. Evet yoksa Safiye, hanım, Safiye hanım da girerdi bence girerdi. direkt maç. Altı olurdu yani. Ondan sonra bakıyorum şöyle. 10 zaman... numarada kim var Oktay Yuka... sürü... İlk ondan hiç bahsetmiyorsun. Tanımadığımız için. Yok canım hayır tanıyoruz ya. Yukarılara çıkalım şöyle bir. Michel Obama ilk onda mesela. Güzel. Onu, Tam olarak sıra verilmedi. Parasıyla değille o Herhalde. zaman gücüyle. Tabii canım değil. Ondan sonra en tepede Angela Merkel var. Merkel. Dünyanın en güçlü kadını üst üste e, beşinci kez double double double double yaptı. E, en güçlü kadın olarak seçilmiş ama burada bir fotoğraf e, kullanılmış gördünüz? Yine Mayolu fotoğraf mı kullanılmış? Yok değil. E, Almanya'daki bir ee, balık tesisinde turşulu ringa balığı yerkenki bir fotoğrafı kullanılmış. Aa, Balıkları şey yiyip o listenin geri kalanını duvardan duvara vuracak kadar güçlü yani. Yani o ringa balığını yediği fotoğrafı gördüm. Hayatımda bu kadar. Hakikaten ringa balığını öyle yiyen sana yarın öbür gün neler eder? Öyle yenir ama demek ki ringa balığı üstelik turşuluysa öyle yenir. Ringa Ringası ringa şişeler diyoruz ve reklamlarla devam ediyoruz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Espriler şakalar derken bir modern sabahların Daha sonuna geldik sevgili dinleyici der. Herkes son sözlerini söylesin lütfen Değişik okumlamalara açık bir e, yayın hmm, Yayıncılık oldu, oldu Tıkkı, evet. Hayat gibi <gülüyor> Evet Bu arada ve öldü. E, Sevgili sinema teşekkür edelim Evet, evet. çok güzel yani, hediye geldi sabah sabah sevildiğimizler. Şimdi biraz biz yayından uzak kaldık ama zannediyorsunuz ki biz keyfimize hayır efendim keyfimize değil bize hediyeler getiren yani keyfimize e, <gülüyor> yani yani tam anlamıyla keyfimize. tamamen zevk şaşkını olduk. Çok güzel hediyeler geldi. Sağolsun e, tam bir CNC kraliçesi tam bir tasarım abidesi e, efendime söyleyeyim ellerine emeğine yüreğine sağlık diyoruz sinemin diyoruz efendim diyoruz üç kişiyiz yetişemiyoruz diyerek programımızın burada senin. İyi. Güzel bir teşekkürler. Türkçemizin de. elastik yapısı Türkçemizi bozabilir. Aman dikkat. Elastik mi, elastiki mi? Elastiki yapısı. Mesela Doğru. Elastikma. Da... Veya mesela bunu cümle içinde kullanırsak elastikma. Elastik veya elastiko. Mesela bu iş cümle içinde mi kullandın? Mesela isim hali. Elastico. Mesela Egecim onları nereye koydun? Neyleri? Elastikoları. Bak, gördün mü? Ne kadar güzel oldu. Bu iş nasıl olmuş? Elastik. Veya <gülüyor> Daha mesela... büyük bir şey bekliyordu Hala bakıyorum sana. Bunu nasıl yapacağız? Elastik, elastik man yapacağız. Elastik man. Bazıları man der. Mesela İç Anadolu bölgesinde genelde elastik man diye kullanılır ama İstanbul türkçesinde elastik, elastik man. O zaten kendi kendine oldu. Nasıl oldu? Elastik man. Man. Oldu. O zaman man kullanılır. Evet. Herhalde herkes, Herhalde herkes, herkes netleşti, oldu. netleşti. Biz de netleştik. Ee, Programımızda yani... netleşti. O zaman isterseniz Bonji ile bitirelim Born to be my baby radyotuna. Bir gün